Merhaba Açık Dünya dinleyicileri. Dünyayı okumak programından e, bugün birazcık toplumsal cinsiyet üzerine konuşacağız. Ferik Burat, e, Burak e, Aydar konuğumuz. Son Yaroz'un e, toplumsal cinsiyet tarihçiliğindedir Kitabının çevirmeni. Hoş geldin. Burak. Hoş bulduk. Tabii e, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyetin kırılım alanları bir tarafıyla farklı göstergeler. Hepsi aslında başka bir perspektife oturuyor. Toplumsal cinsiyet tarihçiliği mi, toplumsal cinsiyetin tarihi mi? E tabii yani kitabın kalkış noktası toplumsal cinsiyet tarihçiliği üzerine. Burada ince bir ayrım var. Yani toplumsal cinsiyet ya da genel olarak kadınların tarihiyle dar anlamda ilgilenmek yerine... ...bu toplumsal cinsiyet ya da kadın perspektifi üzerinden genel olarak bir tarih yazımı, tarihçilik perspektifinden bahsediyor. E tabii bunların kalkış noktası, çıkış noktası aynı. Nihayetinde kadınlar çok yakın zaman önce erkeklerle bir biçimsel eşitliğe kavuştular. Bunun öncesinde kadınlar tarih sahnesinde yoklar. Dolayısıyla öncelikle onların bir tarih sahnesinde var olmaları gerekiyor. Ee, önemli bir feminist tarihçi, iki feminist tarihçi Gilbert and güzel bir Gilbert ve Gubaran güzel bir sözü var. Ee, penisle pen arasında, kalem arasında bir e, bağ kuruyor ve diyor ki erkeklerin penisi olduğu için erkeklerin kalemi peni de e, vardır diyor. Kadınlar o kalemi ellerine almaya başladıkları andan itibaren zaten başı başına bir ihlalde bulunurlar. E tabii o kalemi ellerine alabilmeleri için önce bir toplum sahnesine çıkmaları gerekiyordu. Yani bu da aslında üretim alanına çekilmeleri, evet. bu da kapitalizmin doğuşu demekti. Bu ikisi bu açıdan ortak. Yani feminizmin tarihiyle feminist tarihçilik köken bakımından ortak. Ama sonrasında tabii süreçin çok fazla kırılımları var, devam ediyor. Tabii bir de orada hak talebinin farklı bağlamlarda ortaya çıkışıyla da doğrudan ilişkili bir şey bu, değil mi? Yani kadınların e, siyasala katılım hakkı talebi bir tarafıyla e, onların edebiyatta da görünür olmalarını, e, tarihte de görünür olmaları anlamıda da geliyor bir tarafıyla. E, tabii ki de yani ilk e, edebiyatçıların yani bu alandaki edebiyatçıların da siyasi meselelere ilgileri de buradan doğuyor. Keza siyasi meselelerle ilgilenenlerin de böyle. E, tabii ilk başlarda böyle bir oy hakkı talebi var. E, feminizmde özünde bununla e, özdeşleşmiş durumda. E, fakat bununla sınırlık e, kalmıyor. Esasen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, yeni bir dünya düzeni kurulunca ve soğuk savaş perspektifi e, mevcut ideolojilerin de biraz ıskartaya çıkması. Yani sosyalist komünist ideolojilerin o İkinci Dünya Savaşı'nda İspanya İç Savaşı'nda güç kaybetmesiyle birlikte bir e, aslında bugün verdiğimiz adlı kimlik siyaseti için alan açılıyor. Evet. ...ABD'de bunun için ciddi bir lobi var... E, ...bu alandan feminizm olsun... ...diğer e, bugün işte azınlık hareketi... ...diye adlandırdığımız hareketler olsun... ...bunlar kendilerine bir alan bulmaya başlıyorlar... ...ve esasen de e, hem aktivist hareket... ...ama aynı zamanda akademik alanda... E, ...böyle bir e, süreç gelişiyor... feminist tarihçilik ya da toplumsal cinsiyet... ...tarihçiliği dediğimiz... E, ...şey ortaya çıkıyor... E, ...bunun da tabii sonrasında... ...çok farklı aşamaları var... ...tabii burada e, bir tarafıyla... E, Historiografi anlamında bunu konuşacak olursak eğer yani toplumsal cinsiyet tarihçilinin ortaya çıkışını konuşacak olursak eğer arka planında da bir post pozitivist e, tavır var herhalde değil mi? Yani kuşkusuz yani bütün ideolojilerin bugün bir şekilde muhteber olan ideolojilerin e, bundan yani yüz çevirseler bile böyle pozitivist geçmişleri var. Yani pozitivizm bugün e, kötü anlamda kullanılır oldu. Aslına bakacak olursanız pozitivizm Doktor, çıkış itibariyle evet. gayet olumlu bir şey. E, ben de bundan yükselmem. Yani pozitivist dendiği zaman ben bunu bir küfür olarak görmüyorum. Evet. Tabii ki de böyle bir talepleri var ve bu talebin arkasında e, duruyorlar. Bu taleplerin sadece ne olduğu ve nasıl kavramlaştırıldığı önemli. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı o yüzden böyle bir milat olarak verdim. İkinci Dünya Savaşı öncesinde en önemli aktivistler kendilerine mesela feminist dem demiyorlar. Hatta bunu bir küfür sayıyorlar. Yani bugün ne bileyim Rosa Luxemburg olsun Emma Goldman evet. olsun. ya yani Bu insanlar <gülüyor> mesela feminist dendiği zaman çok kızıyorlar. Çünkü feminizm esasen bu sufrajet harekette cisimleşen. E, evet. Birinci Dünya Savaşı'nda evet. işte o e, krala e, yedeklenen kesimle özdeşleştiriliyor. Ama İkinci Dünya Savaşı sonrasında tabii çok ayrı bir e, ...durum ortaya çıktı. Tabii o, hakikaten İkinci Dünya Savaşı'nı ben de birçok yerde böyle milat olarak e, değerlendiririm. Özellikle e, tabii e, Sonora Oğuz'un Toplumsal İstiyat Tarçil Nedir can e, yayınları e, etiketiyle çıktı. Herhalde can yayınlarının edebiyat serisindeki o İkinci Dünya Savaşı repertuarı bile... E, ...bir tarafıyla o edebiyatı, e, bir tarafıyla feminist hareketi, bir tarafıyla historiografiyi etkilerken... ...bir tarafıyla da... E, Degroft'u da üreten bir bağlama tamam. otoruyor. Yani bir tarafıyla ulus devlet eleştirisi falan. Tabi burada bir tarafıyla da öncesindeki e, hafif e, böyle sinyalleri sanki feminist historiografya için e, anal çerçevesinde de e, çıktığını söyleyebilir miyiz? Mesela sıradan insanın akışkan olmayanın tarihinde, sıradan insanın e, tarihinde tartışılmaya başlaması da bunun sanki böyle bir bağlamını üretiyor diyebilir e, miyiz? Tabii yani ezilenlerin tarihi diye e, ya da bunu farklı isimlerle adlandırabiliriz. Sosyal tarih diye adlandırabiliriz. Yani görünmeyenlerin tarihi diye bir şey var. Bu aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonrasında edebiyatta da var olan bir şey. Yani baş karakterler haricindeki karakterlere odaklanan bir yaklaşım. Kuşkusuz bunların zaten kesiştiği bir süreçte ortaya çıkıyor. Sonya Rose da bunu anlatmaya çalışıyor aslında. Yani birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga feminizm haricinde artık geldiğimiz aşamada kadınların sorunlarını bir ezilen cins olarak kadınların sorunlarını sadece kadınlarla alakalı olarak çözemeyeceğimizi anlatmaya çalışıyor. Bu yüzden de kendisi böyle bir İngiliz-Amerikan ...odaklı çalışan bir yazar. Amerika'daki ırkçılık hareketinden çeşitli örnekler veriyor düzenli olarak. Ve bunu anlatmaya çalışıyor. O yüzden tabii ki de çok farklı tarihsel, tarih yazımı örnekleriyle bağının kurulması gerekiyor bunun da. Tabii burada farklı söylem repertuarları var aslında feminist historiografi için. Hani bir mevcut yapının sökümüne dair bir tartışma yürüyor... Yani mevcut e, durumu tespit eden, daha böyle teori bağlamında tartışan metinler bunlar. Yapı sökümü yapalım, işte bu erkek egemendir, bu, bunun uzantısı olarak e, büyük adamın tarihi vardır gibi. Bir de e, evet bu vardır, bu böyle yapılmalıdır diyen bir e, söylem röpertuarı da var. Yani sanki tarihçiliğin alet çantasını e, tarif eden, bir tarafıyla bunu uygulamaya döken, metinlerde görüyoruz. Belki bunlar daha aksiyomatik... E, ...pratiğe dökülmüş örnekler. E, Sonra olsa göre e, toplumsal cinsiyet tarihçiliği ne vadediyor insanlara? Yani e, bir defa feminizmden ortaya çıkıyor ama <gülüyor> esas ilgi alanı e, yani en azından kendi kişisel görüşüm tarih yazımı yani tarihçilikle ilgileniyor. Belki ben onun anlatmaya çalıştığı kendi kişisel tarihimden örnek verebilirim. Yani e, is bir sosyal tarihçi olarak karşılaştırılan Avrupa tarihi çalışan birisi olarak İspanya İç Savaşı çalışırken buna dair çok iyi bir örnek e, gördüm ve aslında sadece seyir tarihçiliğine ilgimde o dönem başladı. E, herkesin bildiği İspanya İç Savaşı söz konusu olduğunda e, bir meşhur fotoğraf var. Hatta fotoğraflar silsilesi var. E, elinde silah olan gerilla ya da milis e, kadın fotoğrafları. İki önemli feminist tarihçi Helen Graham ve Mary Nash bunların aslında propagandif amaçla yapıldığını söylüyorlar. Ben bununla ilk karşılaştığımda biraz şaşırmıştım. Çünkü nihayetinde o fotoğraf bize neyi anlatıyor? Yani karşı tarafta faşistler var, kadınları eve kapatmak isteyen, onların toplumsal hayatta silmek isteyenler var. E bizim büyük anlatımız da tam tersine kadınları var etmek istiyor. Ama bunun böyle olmadığını söylüyorlardı. Bunun tersini erkekleri... ...birazcık daha erkekliklerini ispatlamaya itmek için piyasaya sürüldüğünü... ...ve o günde bir propagandif amaç taşıdığını söylüyordu... ...ve 4-5 ayın sonunda iç savaş başladıktan sonra... ...kadınların o geleneksel rollerine çekilmeye başladıklarını ifade ediyorlardı... ...ve buradan hareketle diyorlardı ki... ...devrimin yani genel olarak o halk cephesinin yenilgisini... ...bu kadınların hangi rollerde bulunduklarını dikkate alarak izleyebiliriz diyordu. Bu mesela benim için gerçekten bir dönüm noktasıydı çünkü... Sadece kadın perspektifine odaklanarak e, o devrimin ya da genel olarak İspanya İç Savaşı'nın iniş çıkışlarını, cezirlerini anlayabilmeye başlıyorsun. E, bu önemli bir şey. Sonya Rose da bunu anlatmaya çalışıyor. Yani e, sadece kadınların tarihini anlatmak yerine yani tikel bir alan olarak e, kadınların dar anlamıyla sorunlarını ele alalım, bir monograf üretelim feminist tarihçi olarak demek yerine feminizmle yani bunun iyi bir önemli bir ideoloji olduğunu söylüyor. Feminizmle genel olarak dünyaya dair, dünya tarihine dair bir şeyler sunalım. Bu bizim alet çantamızdaki aletlerden sadece biri olsun ama diyor. Bunu da diğer ezilenlerin mücadeleleriyle birleştirelim diyor. Tabii anlattıklarından... E, onuru analım, yamanları e, savaş söylemlerinde kadın imgesi kitabında da benzer bir vurgu var. Yani söylem repertuarını yakalarken Kadının nasıl sunulduğu, kadının hakikaten o eril e, tahakkümün bir aracı olarak bu sunulduğu tartışmasını orada da o metinde de yapıyor. Bir de e, açık diyor dinleyicileri e, hatırlarlar. 17 devriminin e, tartışmasını yaparlarken e, 17 devrimindeki kadınların rolünü de yani aslında... E, silahın doğrultu, doğrultu, doğrultulduğu kişi sokağındaki kadınken askerlerin taraf değiştirmesi gibi bir takım kırılma alanları var. Tabii şey de enteresan yani burada modernite eleştirisinin ilk yediğini belki e, feminist hareket açıyor ama e, diğer taraftan ekoloji hareketi de bunu e, takip ettiriyor bir tarafıyla. Yani orada e, benzer vurgu şeyde de var. Yani Kadının ekofeminist olarak e, tohumun taşıyıcısı olması figürü, doğurganlık figürü de benzer bir formda. ettiği şey aslında sosyal gerçekte kadının da aynı düzlemde e, birlikte e, o toplumu var ettiği midir? Diyeyim. Tabii ki de bu yani bir defa kadın erkek eşitliğini sadece biçimsel olarak da değil. Çünkü bu biçimsel eşitlik öz itibariyle <gülüyor> 150 ön, yıl öncesinin mevzusu. Tabii biz de Kadın hakları çok geride olduğu için ve her geçen gün daha da geriye gittiği için biz bugün bunun çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyoruz. Ama biçimsel eşitlik yani yasalar önünde eşitlik zaten feminizmin ilk baştaki en temel düsturlarından bir tanesiydi. Bugün bunun da ötesine geçerek kadınların toplumsal hayatta zaten var oldukları toplumsal hayatta önlerindeki engellerin kaldırılması mevzuu ele evet. alınıyor. Yani feminizmin, feminist tarihçiliğin en önemli belki de hedefi şu anda bu. Bunu yapabilmek için de kuşkusuz diğer ezilenlerin mücadeleleriyle bu ekolojik mücadele olabilir, sosyalist mücadele olabilir. Sadece bu bağın nasıl kurulacağı sorusu var. Sonia Roz bu konuda kesin evet. bir şey söylemiyor. Yani evet, zaten satır arasında böyle, böyle bir aksiyometrik şeyler de var ama. Evet. Yani tabii ki de yani kendisine göre bir Dizli görüşü şey var ama nihayetinde bu görece ince bir kitap e, maksadını da galiba aşmak istemiyor. E, sevgili Burak sohbet hızlı gidiyor. E, ama bir taraftan da e, bir müzik arası e, verelim istiyorum. E, senin için bu şarkıyı e, I Touch Timur seçti. Onu da buradan selam gönderelim. Teşekkür e, Nora James'den Sunrise diyeceğiz. Looks like morning in your eyes but the clocks held 9 15 full hours sunrise sunrise couldn't tempt us if it tried cause the afternoon's already coming on and i say Oh Nora James bizle birlikteydi. Sunrise dedi. Açık dinleyicileri dünyayı okumakta toplumsal cinsiyet tarihçiliğidir kitabı üzerine Sonya Rose'u davet edemediğimiz için e, Ferit Burak Aylar'la sohbetimize devam ediyoruz. Bu arada hani e, Sonia Rose'un kitabını konuşuyoruz ama e, sende e, bir külliyatın var çeviri olarak değil mi? Var evet. Yaklaşık bir 15 yıldır çeviri yapıyorum. Onun haricinde kendim de e, bu yazma çizme işleriyle ilgiliyim. Tarih çalışıyorum. Edebiyat eleştirisi çalışıyorum. Yani onu da atlamayalım. Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, Biz çevirmenler biliyorsunuz birazcık böyle e, kadınlar gibi ikinci planda e, kalmış bir e, tayfeiz. Öyle demeyelim. Senin yazarlık <gülüyor> tarafında var. İspanyal Savaşı'nın izinde, devrimin rapsodisi. E, e, bunlar da senin yazar kimliğinle de var ediyor. Tam e, sosyal etkileşimin e, merkezindesin. Yani bir tarafıyla çevirmen, <gülüyor> bir tarafıyla yazar. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi e, musal cinsiyet tarihçiliğin vaat ettiklerini e, konuşurken bir tarafıyla da şeyi de konuşmak lazım tabii yani. Kendi içinde açmazları var mı? Bir e, tarihçilik için e, elbette önemli bir e, çerçeveye oturuyor. Açmazı var mı? E, kuşkusuz var. E, benim aklıma... İki başlık geliyor. Bunlardan bir tanesi belki Sonya Rose'dan birazcık uzaklaşarak söyleyebiliriz. Bu sadece aslında feminizmde değil. Genel olarak bu konuyla ilgilenen bütün ideolojilerin cevaplaması gereken bir soru. Onu ben ev işleri angaryası, çocuk doğurma, çocuk bakımı ya da temizlik işleri yani kadınların başına kalan bu işlerin... Toplumsal olarak nasıl örgütleneceği sorusu var. Yani bu sorunları ister feminist perspektiften bakın, ister sosyalist perspektiften bakın, isterseniz kapitalist perspektiften bakın. Bu sorunu bir şekilde cevaplamak gerekiyor. Yani kadınların tarih sahnesine çıkmaları, toplumsal alana çıkmaları bu sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. E, feminizmin ya da diğer ideolojilerin bu soruya bir cevap üretmesi gerekiyor. Yani bu kadınların başında bir angarya olarak kaldığı müddetçe... E, ...kolektif olarak çözülmediği müddetçe... ...kadınlar erkeklerle gerçek anlamda eşitliği... ...nasıl sağlayacaklar? Yani geçen pratiği evet, var mı pratiği. yok mu aslında değil mi? E, bu, bu sorundan... ...işte belki de... ...sadece tarihçiler için değil... E, ...genel olarak bu... E, ...o kelimeyi kullanmayı pek sevmiyorum ama... ...ideolojik tartışmalara böyle hapsolup... E, ...cevaplanmadan... ...bir kenara atılmış bir soru. Halbuki bu sorunun üstüne gitmek gerekiyor. Çünkü nihayetinde kuşkusuz... ...biçimsel eşitlikler eşitsizlikler önemli. Bunların aşılması gerekiyor. Ama o biçimsel eşitsizlikler aşıldığı... ...andan itibaren yine de bu soru... ...karşımızda böyle koca bir duvar olarak... ...kalacak. Sanırım... ...birinci başlık olarak bu. Buradan şöyle bir çıkarımda bulunabilir miyim? Yani bu melimalı ifadelerinin... ...sıklıkla kullanıldığı yer sanki burası değil mi? Evet, evet. Yani... E... Tarih, tarihçilik kuşkusuz yani öncelikle bir var olanı ortaya koyar o var olanı ortaya koyduktan sonra e, tarafsızlık diye bir şey mümkün değil ama nesnellik mümkün o nesnellikle hesaplaşmak gerekiyor tarihin her aşamasında e, farklı sorunlar karşımıza çıkabiliyor ama e, bahsettiğimiz son 100 yıllık dilimde e, esas soru gelip burada düğümleniyor. Zaten toplumsal alana çekilmiş. Yani Türkiye'de dahil olmak üzere kadınların artık iş gücüne katılım oranı e, neredeyse erkeklerle eşit. Hatta bazı ülkelerde daha fazla. Ama sorunun mekanik bir çözümü yok. Yani otomatik bir çözümü yok. E, benim açımdan sorunun gelip düğümlendiği yer e, burası. Yani kadınların baş yani günlük dilde söylerse kendi ayakları üzerinde durabilmelerini engelleyen... E, sorunların nasıl Tabii ortadan kaldırılacağı? Başka challenge'ler yani? da var orada. Yani toplumsal hayata katıldığını bir tüketim toplumunun bir parçası olup başka bir şeyleşme süreciyle de karşılaşması e, gibi e, bir tarafıyla e, gösteri toplumunun bir parçası olması gibi. Yani aslında e, bir tarafıyla yabancılaşmayı açtığını söyleyen e, söylem repertoarı bir tarafıyla başka bir yabancılaşmanın da e, parçası oluyor. Yani e, düşünsenize burada özellikle kimlikler bağlamında konuşacaksak eğer yani hakikaten kadın başka bir şey. hakikaten Berlin'deki kadın başka bir şey. E, İstanbul'da bugün Suriyeli e, göçmen kimliğine sahip kadın olmak bambaşka bir şey. Gayet e, e, şeye, e, ekonomik bir e, faaliyet içerisinde olabilir ama e, Türkiye'li e, birisinin ekstra yaptığını e, üçte bir fiyatına yapıyor falan. Yani aslında çok garip bir şeyle meydan okumayla da karşılaşmak mümkün. Tabii yani 8 Mart'ta çıkıp bize bir tüketim çılgınlığı vadeden bir Burjuva kadınınla ile bir Kürt kadınların Kürt işçi kadınının sorunları kesinlikle aynı değil. Yani bunu herhangi bir şekilde bir feminizm başlığı altında ele almak yani en azından ikinci dalga feminizminden sonra çok mümkün değil. Yani bununla tabii ki de yüzleşilmesi lazım. Ama sanırım bu da birazcık daha feminist tarih yazımının en azından son yarozun ...kitabı evet. bağlamında aştığı bir şey. Evet. Artık bununla yüzleşilmiş durumda. Çünkü ikinci dalga feminizmi zaten... ...bunu gördü yani. Kadınların bir kesiminin... ...kurtulmasına yol açıyoruz. Diğer kesimi... ...daha da fazla ezilmeye başlıyor. Dolayısıyla bu kısmı aştılar ama... ...belki bundan kurtulmanın... yani ...diğer başlığa böyle bağlayabiliriz. Feminizm kadından yola çıkıyor. Haklı olarak kadınların görünürlüğünün... ...daha fazla olmasından... ...yola çıkıyor. Ama belki yani benim bu konularla... İlk baştan bu kadar ilgilenmemi sağlayan e, hocamın da kitabını burada zikredebilirim. Zeynep Ergun'un e, erkeğin yittiği yerdesi. E, kendisi feminist bir e, yazar, aynı zamanda e, akademisyen. O erkeğin vurgulanması gerektiğini söylüyor. Çünkü erkeğin kadın üzerinde kurduğu tahakkümün aynı zamanda erkeği de aciz, zavallı bir birisi haline getirdiğini söylüyor. Ve dolayısıyla erkeğin bu erk... E, kurma ilişkilerinin de irdelenmesi gerektiğini söylüyor. Feminizmin ana akımı e, haklı olarak, yani bunu eleştirmiyorum, haklı olarak kadından yola çıktı. Fakat e, kadınla sınırlı kaldı. Dolayısıyla çok tikel bir e, alana e, hapsoldu. E, belki bundan kurtulmak gerekiyor. Çünkü e, erkeğin durumunu ele alarak da e, kadının kurtuluşunu e, en azından teorik çerçevede, Kavramsallaştırmak mümkün hale geliyor. Yani sorun kadın sorunu değil, erkek sorunu aslında. Ya tabii yani erkeğin erkeği <gülüyor> tabii tabii yani biz yani de buna dahil ederek söyleyelim. Evet. yani bu ne kadar bilinçli olduğundan bağımsız olarak her erkek erkeklik yapıyor. ...bu onu bir kenara iterek çözülebilecek... ...bir sorun değil. Kadınların... ...tek başına çözebileceği bir şey değil. Birazcık da sanki çok makro da değil mikro... ...da çözülebilecek bir şey. Tabii, tabii. Yani kesinlikle öyle. Yani o to topluluk olma, yatay bir... E, ...toplum üretme vesaire gibi. Şimdi yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. E, son sorum şey olsun. E, Türkiye'deki tarihçiler için... E, ...toplumsal cinsiyet tarihçiliği... E, ...nasıl bir açılım yakalatabilir... Yani Türkiye'de tarihçilik ben ben, ben galiba o ana akımın çok dışındayım. E, zaten esas alanın doğrusuydu. Doğrusuyla büyük laflar da etmek istemiyorum ama galiba e, bir ana akım tarihçiliğin bununla çok ilgileneceğini düşünmüyorum Türkiye'deki. E, çünkü onların daha makro e, dertleri var. Eee onun da haricindeki tarihçilik içinse muazzam bir perspektif sunacağına inanıyorum çünkü Türkiye'de öyle ya da böyle bütün yani biz hep yani o kadar kötü bir durumdayız ki hep kötü şeyleri görmeye alıştık ama Türkiye'de çok ciddi bir feminist hareket var çok ciddi bir kadın hareketi var bunların ciddi potansiyelleri var ve Türkiye böyle bir dönüşüme de gebe nihayetinde her 8 Mart'ta bunu görüyoruz gittikçe artan bir kitle var bu sorunların teorik planıyla ilgilenmek teorik dizlemeyle ilgilenmek çok ciddi bir dönüşümü sağlayabilir. Yani nihayetinde Türkiye'de bütün köşe başları erkekler tarafından öyle ya da böyle tutulmuş durumda. Bu dün de böyleydi. Bugün çok daha fazla. Bunu bir yerlerden kırmak gerekiyor. Tarihçilik neden olmasın? Yani gayet olabilir. Yani il içi anılacak olursak gölge işinde bir kavramla karşılaştım. Önce ilk defa nerede kullanıldığına bakarım diye bir, böyle bir tarih, tarihsel <gülüyor> perspektif de katabiliriz. <gülüyor> Çok teşekkürler Ferit Burak Haydar. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın sevgili açık halde dinleyicileri bugün toplumsal cinsiyet ta başlığını can etiketiyle çıkan kitabı sonuna Sonya Rose'un kitabını ve feminist coğraffiğ konuştuk Önümüzdeki hafta başka bir dünya okumakta görüşmek üzere dünya okumak.